Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengal Kulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar Merhaba Fikret, epeydir görüşmemiştik, hoş geldin. Merhabalar. Merhaba günaydın. hoş geldin Günaydın. Bugün e, Bengi ile de konuşuyoruz telefonun öbür tarafında uzaklarda. Evet ben de buradayım. Günaydın <gülüyor> Bengi. Günaydın size. Merhaba. Merhaba. Merhaba Bengi. Evet ne <gülüyor> yapıyoruz? Ee, şimdi Son iki programdır Katalan integral Kooperatifinden bahsediyorduk. E, bugünkü programı da onlara ayırdık. E, herhalde üç programı e, hak eden bir e, yapı. E, aldığımız geri dönüşlerde aslında dinleyicilerin de çok e, ilham aldığını e, ve merak ettikleri bir e, girişim olduğunu, yapı olduğunu e, söylüyor. O yüzden bugün e, bir iki tane daha Katalan integral Kooperatifine Nasıl ilişkili ya da onların içinden çıkmış insetik, ilginç insetiften bahsedeceğiz. Ondan sonra da biraz e, toparlayacağız yani neden bu kadar e, etkileyici ya da başarılı olabilmiş bir örnek. E, biz de yapabilir miyiz? Yapmak için ne yapmak gerekiyor? gibi e, bir yerlere bağlamaya çalışacağız. E, son programda ...2 hafta önceki programda... ...Kalafu'dan bahsetmiştik... ...Katalunya'da... ...bir ekoendüstriyel... ...Postkapitalist koloniden ...uzun uzun bahsettik... ...o yüzden oradan tekrar bahsetmeyeceğiz bugün... ...adını bir daha söyler ee, misin? Kafu... ...Kalafu... ...evet... ...yani C-A... ...ca yani... ...sonra L kesme işareti... ...A-F-O-U diye yazılıyor en en elektronla yaptığımız söyleşi de e, ki cam daha sonra söyleşinin transkripsiyonunun düzeltilmesi ve web sitesine konulmasına çok uğraştı e, orada da bahsedilmişti orada da geçiyor e, bir barınma aslında girişimi başka barınma girişimleri de var kooperatif e, internetin e, onlardan da bahsedeceğiz bugün birazcık kısaca e, Bugün ama benim e, önce bahsetmek istediğim Barcelona'da, Barcelona'nın merkezinde e, bir e, girişimi, ko kooperatif, e, integral kooperatifin, e, oraya Sosyal. E, oraya Sosyal Barcelona'da merkezinde Barcelona'nın, Sagrada Familia'nın hatta çok yakınında e, bir bina, e, 1400 metrekarelik bir alanı olan e, kocaman bir yer. Oraya sosyal kooperatif e, integralinin deyimiyle e, integral devrimi için açık alan, açık mekan e, diye tanımlıyorlar. Sağlık, eğitim ve öz yönetim için açık alan diye tanımlıyorlar. Oraya sosyalin kendisi de yani böyle bir sosyal merkez gibi düşünebiliriz. Kendisi de kooperatif olarak işliyor. Yani kooperatif integrlerinin içindeki diğer yapıların her, her biri, diğer üyelerin her birisi gibi. Pardon. Ee, sağlık, eğitim ve ne için açık alan dedin? Öz yönetim. <gülüyor> öz yönetim, evet. Öz yönetim için açık alan. Bu bina aslında yani İspanya'da da Avrupa'nın birçok yerinde de Amerika'da da ekonomik kriz sonrasında özellikle e, kent alanında e, gördüğümüz işte binaların ya da işte evlerin e, morbüts sonrasında bankalar tarafından el konulması furyası esnasında bu bina da aslında iflas eden bir şirkete aitmiş ancak e, bankaya satıp e, yani bankaya satmak zorunda kalmamak için kiralıyorlar e, sanırım iflas göstermemek için ya da yani e, <Gülüyor> tam olarak oradaki hukuki şey bilmiyorum ama e, sembolik bir kirayla yine e, kiralıyorlar ama böyle bir hani orada bir güzellik olmuş bir bağlantı kurulmuş e, bu alan e, özel öncelikle kooperatif integralinin kendi içindeki toplantılar için işte daha önceki e, programlarda bahsettiğimiz e, hem komisyonlarının hem komitelerinin e, yıllık toplantıları olduğunu, karar mekanizmalarından uzun uzun enlikle bahsetmişti. E, bunların yapıldığı, aynı zamanda film, seminer, <gülüyor> referansı ve özellikle de kooperatifçilikle ilgili ve sadece kooperatifçilik değil de e, integralin e, belki felsefesi olan kendine yetmek ve e, devletten ve piyasadan özelleşmek üzere bir hayatı kurmaya dair kooperatifçilikle ilgili. Ee, bu tür aktivitelerin yapıldığı bir yer. Ee, bir e, internet üzerinden online bir takvim var. Orada görülebiliyor zaten bütün aktiviteler. Ee, aynı zamanda kamuya açık bir kütüphanesi var. Ve de bir dağıtım noktası. Yani integral kooperatifinin içindeki üyelerin e, üretim yap yani ürettikleri ürünlerin toplandığı ve dağıtıldığı bir mübadele merkezi birinci katı kooperatif çalışma alanı ee, aynı zamanda kendi kendini itham eden ya da işte freelancer olarak çalışan böyle üyeleri de olduğunu konuşmuştuk daha önceki programlarda ee, onların da çalışabileceği bir alan ve bu e, yine kooperatif integralinin çok önemsetiği üyelerin kendi aralarında kendi otonom projelerini yaratması yani bir işbirliği içine girip e, Yine ortaklaşa bir şeyler üretebilmeleri için gereken o bağlantıyı ve sinerjiyi de sağlayan bir alan. Aynı zamanda da e, dışarıdan kooperatiflere ya da yani politik olarak yakın oldukları girişimlere, sosyal ve politik olarak, e, mekan olarak kiralıyorlar. Ancak kiralamayı da e, yerel, yerel demeyim de kooperatif e, integralin kendi para birimi olan ekos üzerinden yapıyorlar. Böylece e, yine ekosun daha fazla kullanılabilmesi ve ekosla kiralayan mekandan insan yani mekan ekosla kiralayınca sonra işte ekosun içine girmiş oluyorlar. Böylece. ekos e, yaygınlar... e, e, hakkında da bir hatırlatma yapar mısın? Daha önceki programlarda konuştuk ama e, tabi ekos kooperatif integral katılımcının kendi e, para birimi. E, zaten üyelerin kendi içinden e, alışveriş yaptıkları para birimi e, ve tek taraflı dönüşebiliyor birkaç istisna dışında yani ekos e, eurodan ekosya geçebiliyorsunuz ama ekostan euroya geçemiyorsunuz e, bunun e, bu sayede aslında Kooperatif ağının, yani birazcık daha ekostan bahsedeceğiz ama e, hazır şimdi şey gelmişken belki e, konuşmakta fayda var. E, kooperatif ağının aslında kendi içinde e, ilişkilenmesini sağlayan, e, buna ön ayak alan e, bir yapı ekos. Yani o parayla alışveriş yapmak demek yani ve de tek taraflı dönüştürülebiliyor olması demek aslında e, o kooperatif nesi olarak size şey e, şey içiyor yani oradan alışveriş yapmaya hem girdiğiniz hem çıktınız o ağı içinden sağlamaya e, iten bir şey yani iyi anlamda iten bir şey e, bu da aslında kooperatif ko kooperatif anını güçlendiren bir şey yani dışarıya bir kere bağımlılığını azaltıyor mümkünse e, ihtiyaçlarını kooperatif anından yani bu kişisel ihtiyaçlar da olabilir. E, kooperatifin üretimi için gereken girdiler de olabilir. Ve de ağa satmaya yönelten aslında bir e, şey e, bir yapı yani para olarak. Parayı aslında biz heh. bir ufak eklemecik de yapalım isterseniz. Daha önceki programlarda Kar bahsetmiştik hatırlayacaktır dinleyiciler. Ve Polonya'ya göre Toprak ve emekle birlikte para da e, kapitalizmle birlikte metalaşıyor ve Polonya hayali metalaşma diyor aslında. Netice itibariyle e, piyasa sisteminin dışında aslında mütalaa edilmesi gereken bu üç öge emek, toprak ya da doğa diyelim isterseniz daha geniş anlamda ve para. Kapitalizmle birlikte e, metalaşarak bir anlamda insanların e, bu üç e, ögeye karşı yabancılaşmasını da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla e, kooperatifin kendi para birimini ihtas etmesinin arkasında e, bu metalaşmaya karşı da bir e, direnç oluşturma gayreti var. Dolayısıyla Tekrar herhalde bir döneceğiz buraya ama bir önceki programda bahsetmiş olduğumuz da e, buradan bir selam gönderelim isterseniz. Evet okumayı da ee... yapıyoruz, öfkelenin kitabını da e, sürekli okuyoruz. Şimdi Halloween, evet. e, o da paraya karşı, paranın, kıymrandığına karşı her şey bütünleşiyor yani. Ya e, Fikret'in söylediği gibi aslında pe, parayı paranın metalaşması demek e, paranın sadece evet daha önce yazının başındaki galiba ya da belki ortalarına doğru olan programlardan birinde uzunca konuşmuştuk paranın aslında başka birçok e, fonksiyonu var yerine getirdiği birçok yani birçok demeyeyim de yani tabi birkaç tane daha fonksiyonu var yani bir mübadeleyi sağlamak e, aynı zaman yani çünkü farklı ürünlerin mal ve hizmetlerin diyelim ee, birbiriyle e, mübadele edilebilmesini sağlayacak bir birim. Yani şu bu kadar para, bu bu kadar lira falan filan diyebiliyoruz ve böylece aslında bunları birbiriyle eş yani belli bir aynı değerden ifade edebilmemizi sağlıyor. Ancak paranın metalaşması bu fonksiyonlarından e, koparılıp paranın e, kendi başına alınıp satılır bir şey. Faiz getiren bir şey ve bu anlamda da bir zenginlik biriktirildiği zaman bir zenginlik faiz üzerinden bir zenginlik getiren bir şey olması demek ve aynı zamanda da piyasalara tabi olup aslında toplumsal e, düzenlemeden bu toplumun ölçeği farklı olabilir yani bir ulustan da bahsediyor olabiliriz daha küçük bir komüniteden de bahsediyor olabiliriz ama bundan kopması ve tamamen piyasa kurallarına tabi olması demek. Ama Fikret'in de dediği gibi tam da Kooperatif İntegral'in yaptığı şey kendi para birimleri üzerinde yani bir faiz zaten bu parada yok. Ondan sonra kendi kurallarını kendileri koyuyorlar. Bu paranın nasıl yönetileceğine dair. İşte Euro'dan Ekos'a geçiyorsunuz ama Ekos'tan Euro'ya eğer gıda üreticileri gıda üreticileri ilgili bir istisna vardı. Geçen programlarla da uzun konuştuk. Bunun Bunlar dışında e, gıda üretiminin girdileri çünkü daha fazla piyasaya bağlı olabiliyor ve Euro ile alınması gerekebildiği için Ekos'tan Euro'ya onların geçmesine izin var. E, ama yani kendilerinin yaşamı, nasıl bir ekonomide ve nasıl bir aslında hayatta yaşamak istediklerine uygun olarak parayı da kendileri aslında regüle ediyorlar ve düzenliyorlar. yani Bu anlamda aslında ekonomiyi toplumun içine yerleştiren ve onun kontrolüne tabi tutan yapılardan birisi kooperatifin böyle çok yapısı var Polanyi'nin e, terimleriyle söylemek gerekirse ekosla ilgili bir ikinci şey e, şuydu kooperatif ağının içinde çalışan e, ücret karşılığı çalışan bir takım organizasyonel işleri yapmak e, yapan kısıtlı sayıda da olsa insan grubu var ve bu insanların ücretleri de yine ekos üzerinden veriliyor. Bu da yine yani ekosun aslında kullanılmasına ön ayak olan bir şey. Az önce bahsettiğim bu sosyal merkez oraya sosyalde de verilen işte kiraya verildiği zaman mekan ekos üzerinden veriliyor ve bu kira. E, geliri e, ortak havuza atılıyor. Yine e, enlikte de bahsetmiştik. Yeten programda da birazcık bahsettik. Bir ortak havuz var ve bu ortak havuz e, kooperatif ağının kamusal altyapısı diye adlandırdıkları. Yani kooperatifteki aslında üyelerin hepsinin kullandığı. Ekosu, ekosisteminin mesela e, organize edilmesi, koordine edilmesinden tutup ee, e, bahsettiğimiz yine yerel mübadele merkezlerinde mesela koordinasyon yapan insanlar vesaire gibi ee, e, yani bu tür hizmetleri herkesin e, üyelerin hepsinin kullandığı ve gelişmesine aslında kooperatif faanın e, hizmet eden alt e, fonlanmasına bu ortak gelirden e, destek veriliyor. Ve yine daha önce konuşmuştuk ama tekrar etmekte fayda var. Bu projelerin yani ortak altyapı projelerinin ne olacağı ve ne kadar bunlara fon ayrılacağı ortak havuzdan yine tamamen demokratik bir şekilde karar verilen konular. Bu da herhalde kooperatif internetlerinin bu kadar uzun yani uzun süredir ve gelişerek başarılı bir şekilde devam etmesinin nedenlerinden bir tanesi. Evet yani Çok... tam burada bir şey ekleyeyim. Yani Furiye'nin, Proudhon'un filan Ütopyaca sosyalistlerin kitaplarında, risalelerinde filan okuduğumuz şeyin gündelik günümüz hayatında 2010'lu yıllarda e, bayağı uygulanmakta olduğuna dair şey, bir şey anlatıyorsun tablo. Yani insan <gülüyor> acaba <gülüyor> böyle bir hayal mi <gülüyor> görüyorum bu duydukları yoksa, gerçek mi yoksa <gülüyor> bizzat görülüyor mu diye çok ilginç bir şey yani deneyim e, tabi gidip de görmek de e, lazım e, şu an e, şeylerimiz imkanlarımız içinde değil ama şu açıdan tam olarak aslında öyle Ömer abi e, bir metasızlaşma yani parayın ...paranın hükümranlığının... ...reddinin dışında birazcık bundan da bahsederiz... ...demiştik Fikret de aslında bugün... ...bir metasızlaşma... E, ...hareketi... ...yani e, özellikle de temel... ihtiyaçlar... E, ...etrafında... ...şimdi mesela oraya sosyalde eğer paran yoksa... E, ...yani ekosta alamıyorsun... ...diyelim ki küçük bir... E, ...mahalle girişimisin... İşte, ...atıyorum yani... ...bu... Evet. E, e, alın içinde e, emek vererek yani alın içinde bir şeyde çalışmak karşılığında orada mesela mekandan e, mekanı kiralamış olabiliyorsunuz yani böyle bir imkanı da açıyor kooperatif etfin tekrar yani sadece paraya erişim paraya erişim de sonuçta bir şekilde piyasa ilişkilerinin içine girmek işte ücretlemek karşılığında ücret almak ve ondan sonra onu işte koca çevirmek falan gerektiren bir şey bunun Dışında aslında emek mübadele, emek karşılığında hizmet alarak falan e, doğrudan mübadeleyle de bir takım ihtiyaçların karşılanmasını e, sağlayabilen bir yer. E, bir şimdi ufak, benzer birik... bir ufak eklemecik Peki. yapalım. Şimdi e, yani genel olarak baktığımız zaman kooperatif hareketlerinin çoğunda yaşanan en büyük sıkıntı sermaye ulaşım sıkıntısı burada öyle güzel bir yapı kurulmuş ki aslında e, bahsettiğimiz bir platform bu platformun içerisinde sermayeye erişim imkanı olmayanların da hayat bulabileceği kafalarındakileri realize edebileceği e, daha nasıl diyelim hak temelli e, imkanlar yaratılmış durumda bu e, bence bu metalsızlaşma pratiğinin e, en güzel, en önemli e, tezahürlerinden birini oluşturuyor diye düşünüyorum. E, doğru, çok haklısın. E, gerçi şöyle de bir şey var. Şimdi e, bu kooperatif içindeki kooperatiflerin neredeyse hiçbirisi böyle çok büyük bir e, sermaye e, ihtiyacı içinde zaten değil gibi. Yani gıda üretimi içinde olan çok var. İşte zanaatler içinde olan var. Bir de işte küçük üreticiler var gibi e, düşünebiliriz. Ama belki sermayeyi biraz genişleterek düşünürsek yani bilgiye e, bilgi, bilim ve teknolojik altyapıya erişim. Ondan sonra e, dağıtım ağlarına erişim. E, işte bilimler bir, bir proje yapacak yani işte belki orada söylediği şey bu da önemli. Başka bir girişimde bulunmak istiyor ya da işte birisiyle bir şey geliştirmek istiyor bir fikir. Orada desteği var kooperatif ağının ve bunlar çok önemli destekler. Kooperatiflerin çoğunun içinde yani hiçbirinin zaten kar amacından ziyade kendine yetmek ve ihtiyaçların karşılanmasında devletten ve piyasadan özellikleşmek e, Sağ 2 daha ağır bastığı için Zaten e, Ve de yani içinde oldukları sektörler Bağlamında e, büyük Sermayelere belki ihtiyaç yok e, Artışma e, Sağ 2 Aslında çok önemli bir Bir, bir sahip 2 Sadece e, işte Girdilerini piyasadan aldın mı Nereye sattın falan gibi Konuların dışında Aslında çok temel ihtiyaçları olan Barınma, sağlık, eğitim, e, ulaşım gibi konularda atılım yapan e, bir ağ. Yani atılım yapan derken de yani işte buradan büyüyelim değil de ağın içindeki üyelerin aslında bu ihtiyaçları karşılamak için ki bu ihtiyaçları artık yani hani yerine bir şey konamayacak ve illaki karşılanması gereken ihtiyaçlar ve özellikle de aslında ücretli emeğe tabi olmamız, yani bir şekilde para kazanmak zorunda kalmamızın en önemli nedenleri en temel nedenleri bu tür temel ihtiyaçların karşılanması ve e, burada kooperatif integralin üyelerinin e, ortak hareket ederek bir takım e, daha kooperatif dayanışmacı e, ve piyasa dışında devlet dışında çözümler üretebildiğini görüyoruz. Çok önemli olanlardan bir tanesi barınma. Kalafudan bahsettik ama barınma konusunda e, işte sadece kalafu değil kooperatif integralinin yaptığı şey. Birkaç e, barınmayla ilgili birkaç ayrı e, stratejisi var. Bir kere bir sosyal konut kooperatifi var e, kooperatif integralinin içinde. Bu e, mortgage dediğimiz tür konut kredisini karşılığını ödeyemeyen ev sahiplerinden Zaten işte birikmiş bir miktar para olduğu için alın içinde e, evlerini kiralıyorlar. E, ve bu ev sahiplerini de kooperatifin e, İntegral'in üyesi yapıyorlar. E, bu evlere başkalarını yerleştiriyorlar. O yeni giren üyeye yani ev sahibine de başka bir konu tahsis ediliyor ama böyle bir şekilde yani morgacını karşılamak ve o evini kaybetmek üzere olan insanı da ağa katmak ama Dağın içindekilere de bir konut sağlamış olmak üzerinden böyle bir sosyal konut projesi kendi kendilerine de aslında üretmiş durumdalar. Doğrudan işgal yaptıkları oluyor. Kooperatif integral olarak değil tabii ama yani üyelerin mesela bir squat kolektifi haline gelip yaptığı. Yine Enric'in röportajda bahsettiği bir şey vardı özellikle de katılan yani yasalarında olan tanınmış olduğu için aslında kullanabildikleri sesyon dedikleri e, bakım binanın bakımı karşılığında yani işte tamiratlarının yapılması ve genel bakımı karşılığında binayı kullanım hakkı e, yani o konutu kullanım hakkı e, elde edebilmek bu aslında çok önemli bir şey çünkü da gördüğümüz aslında Mülkiyet hakkının edinilmesi değil Kullanım hakkının kiralanmış olmasıydı Bu e, apayrı bir konu Bu aslında birazcık yasal düzenlemelerin e, Bu tür e, girişimleri Bu tür da, dayanışmacı, öz yönetimci bir hayatın kurulmasını e, Önünü kesmesi ya da işte ön ayak olabilmesinde Aslında bir rol oynadığını gösteren bir şey e, bir de kooperatif integralinin kendi kendine yeten bir karavanı var. Bu da bir alternatif yaşam formu, işte güneş enerjisiyle çalışan ve kendine yeten öz yeterli bir karavan var. Onu daha böyle bir sembolik ve bakın olabiliyor demek için kullanıyorlar. Ama işte bir yerlere giderken de kullan kullandıkları bir şey ama karavanı da bir taşıma politikası, pardon barınma politikası olarak düşünüyorlar. Ee, bunların dışında benim bahsetmek istediğim bir tane ufak bir şey var hoşuma gitmiş olan ee, bu bilim ve teknoloji konusu yani bilim belki araştırma geliştirme diyebiliriz ee, daha böyle yakın jargonla ee, böyle bir komite zaten var ve bir meslek lisesiyle yani belki Türkiye'de de yapılabilir mi diye düşündüğüm için aklıma takıldı ee, bir meslek lisesiyle anlaşmış durumdalar ve e, orada üyeler yani bu komitede bu girişimdeki üyeler e, hocalık yapıyorlar e, karşılıksız yani ücret karşılığı olmadan. Bunun karşılığında e, o meslek lisesindeki makineleri kullanma e, hakkı kazanıyorlar. Ve e, ihtiyaca yönelik e, kâra değil ihtiyaca yönelik teknoloji geliştirilmesi e, ve geleneksel makineleriyle tekrar çalışmaya başlamak yani eski ve geleneksel makineleri canlandırabilmek gibi bir güdüyle yaptıkları bir şey. Ee, aslında programın sonuna geldik. Öyle, Daha ben, yani ben de son bir soru sormak istiyorum. Ee, yani süreyi de taşmak üzereyiz ama bu kooperatif integralin Radala Entegral in, Integral Kooperatifinin e, radyosu kaçtan yayın yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Yani radyoları var der bana da daha doğrusu integral'in şey yok e, merkezi bir radyosu yok ama integral'in e, yerel e, merkezlerinin e, bir kısmının kendi radyoları var. Kardeş olmayı o konuda çok. bilgi rica ediyoruz. <gülüyor> Katalanca mı tamam, o kadar ilerlemeden <gülüyor> olsun. <gülüyor> tamam bakarız. <gülüyor> evet herhalde bitiriyoruz burada. Bitiriyoruz. Yani bu noktaların bir kısmına Tekrar tekrar döneceğiz, döneceğiz zaten. Evet. Ee, dolayısıyla evet. bir toparlama adına başlıkları çıkartmış olmak iyi oldu bence. Ee, evet. Devam etmek üzere. Bing'e çok teşekkür ederiz. İyi geceler sana. Görüşmek üzere. üzere. İyi geceler. İyi kulaklar. Radyoya kulaklar. Tamam. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.